benim kalbi koruyabilme. Yani bu kalp nerede kullanılıyor? Bu enerji nerede kullanılıyor? sabi için mallarıyla, canlarıyla, cenneti satın aldılar ayetinde. Demek ki mallar ve canlar Allah'a kulluk için bir sermaye olması lazım. E, nefsimizi kullanırsak bunlar felaket oluyor. Yani iki uçlu bir piçak gibi. Fakat Allah yolunda, Cenab-ı Hak yolunda bezledersek, cömertçe harcarsak ne mutlu. Ne mutlu. İşte bunun en büyük şahidi burada. Türbesini ziyaret ettiğini birinci Murat han hazretleri. Bursa'da rahattı. Çekirge'de güzel bir muhteşem bir manzara vardı. Yeşillik vardı, akarsuları vardı. En bir türlü güzellik vardı. Fakat hedeflenen Allah'ın kullarına hizmetti. Allah'ın kullarını hidayete getirmekte, Allah'ın kullarını bir ateşten korumakta Kosova'ya kadar geldi. İşte bizim uçakla geldiğimiz, arabayla geldiğimiz, yorulduğumuz şeyleri at sırtında geldi. Ve arkasından gelen ise çil çil kubbeler serpen ordular geldi. Yani baktığımız gereken gördüğünüz şehirleri, camiler, minareler. Buraya kadar çil çil kubbeler serpen ordular geldi. Esabı kiramı baktığımız zaman. Eshab-ı kiramda ne var? Cenab-ı Hak onları metediyor. Muacirler, ensar ve onlara tabi olan insan sahipleri. Ne var Eshab-ı kiramda? Feyz var, ruhaniyet var. İnnikas var, insiba var. Yani Allah resul'ün rengine, Allah Resulü'nün şekline, biçimine bürünme var. Allah Resulü'nün hissiyatından feyz alabilme var. Onun neticinde bir akrabiyet var. Allah'a yakınlık kurbiyet kurbiyetin neticesinde ne var? fedakarlık var fedakarlık neticesinde emri bil maruf ve nehyanil mükehbar i̇şte Murat Han o dünya şeyinin içini buraya getiren bu akrabiyet duygusu Allah'a yakın olabilmek Allah'la dost olabilmek Eshab-ı da ta Çin'e kadar gitti Semerkant'a gitti İstanbul'a geldi Kuzey Afrika'ya gitti Afrika'nın ormanlarına girdi. Yani i̇nsanları hidayaya getirmek, Allah'ın dinine hizmet etme. Tabi bu Sultan Murad'ın şeyi çok ibretlidir bizim için. Allah'ın bir veli kuludur. Nasıl Eshab-ı Kiram bu Semerkant'la gitmesi, Çin'e kadar gitmesi, Tataristan'a kadar çıkması, orada İslam kökleşti yerleşti. Onların ihlası Cenab-ı Hak bir ruhaniyet verdi. Onların o feyizli, ihlaslı davranışları neticesinde İmam İsmail Buhari oradan çıktı. İmam Kasani oradan çıktı. İmam Maturidi, İmam Tirmizi. Tasavvufun şahları oradan çıktı. Elhamdülillah burada Sultan Murad'ın ihlasıyla burada elhamdülillah 700 seneye yakın, 600 küsur senedir ezan sesleri devam ediyor. Burası büyük zulümden geçti. Katliamlardan geçti. Allah korudu. Hep o sultan Murad'ın ihlası. Askerlerinin ihlası. Malum 160 bin kişilik kaçtı ordusunu? 65 bin kişilik orduyla bertaraf etti. Bir berat gecesiydi. O gece çok dua etti. Ya Rabbi dedi. Ben dedi senin dilini getirmek için senin kelimeni getirmek için buralara kadar geldim. Bu Murat günahkar kulun yüzünden bu askerlerimi yakma dedi. Bir de varken bir hiçliğe kendisine şey yaparak, ilahi azamet karşısında. Yani bir lütuf olarak, yani kendisinin buraya kadar gelmesini bir lütuf olarak gördü. Ya Rabbi dedi, bu aciz murat kul yüzünden askerlerimi yakma dedi. Bir berat gecesiydi, bir fırtına vardı dehşetli. Ya Rabbi de şu fırtına kalksın, düşmanla göğüs göğüne kılıç kılıçı gelelim dedi. Ya Rabbi dedi, yarın bir iğid olsun dedi. Bir bayram olsun dedi. Bu idin dedi, her iğidin kurbanı vardır dedi. Ve bunun da kurbanı senin Murat kulun olsun dedi. Aciz Murat kulun olsun dedi. Öyle bir girdi ki bir aile boyu ortada Murat Han bir yanda Yakup Çelebi oğlu, bir yanda da Sultan Beyazıt Han. Yıldırım Beyazıt Han. Yani iki oğul ve bir baba bir aile boyu olarak Kosova'ya girdiler nasıl Allah'ın rahmeti tecelli ediyor 8 saatte 165 bin kişilik ordu bertaraf edildi Haçlı ordusu ondan sonra yine bir Müslüman hassasiyeti her gazinin yanına giderek oğlum dedi yavrum dedi bir ihtiyacın var mı dedi başını okşuyordu hadi de gazi oldun dedi Allah dedi gazanı mübarek kılsın okşuyordu bir arzun var mı? diyordu. Enlihat yani, duası da kabul oldu. İki, iki duası vardı. Buranın fethi, Kosova'nın fethi. Burada bir kıyamete kadar ezan seslerinin, Kur'an seslerinin devam etmesi. İkincisi de, canını da bu usta kurban etmek. Canlarıyla, mallarıyla cenneti satın aldılar. Ayet-i Kerime. Yani hem malıyla cenneti satın alması, hem de burada bir canıyla cenneti satın alması. Cenab-ı Hak bu iki duasını da kabul ettirdi. Kabul buyurdu. Bunun neticesidir ki burada ezan sesi devam ediyor. Kur'an sedası devam ediyor. Ve burası İslam'ın Avrupa'daki en büyük karakolu oldu. O Sırpların katliamında dahi ezilmediler, bükülmediler, doğruldular. Hakkı tutup kaldırdılar. Hakkı müdafaa ettiler. Onun için bu toprak da mübarek topraktır. Ve buranın insanları da evladı Fatihandır. Sultan Murad'ın torunlarıdır. Onun için böyle güzel bir toprağa geldiniz. Cenab-ı Hak inşallah Sultan Murad'ın o iman, o vecdinden bizleri kalplerini Cenab-ı Hak hisseler ihsan <gülüyor> Cenab-ı Hak bu ayetin, okunan devamında bizim nasıl bir halet ruhi içinde olmamızı bildiriyor. Mesela bir Rahmanlı okullarının bir mütevazi bir hayat yaşamalarına. Nasıl mütevazı? Daha bir şey ayetleri geldi, tefekkür ayetleri geldi. Yani Allah'ın azametini ilahisi bir tefekkür halinde olarak bir hiçliği yaşamak. İlahi azamet tecellileri karşısında bir hiçliğini ifade etmek, daima Cenab-ı Hakk'a bir bir hiçlik içinde Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek. Öyle bir fazilet timsali olabilmek ki cahillere de muhatap olmamak, ona bir selama diyebilmek. hep Efendimizin hayatına baktığımızda, o Mekke fethi çok büyük bir zaferdir. Zulmedenlere karşı, Müslümanları imha etmek isteyenlere karşı çok büyük bir zaferdir. Öyle bir Mekke mükerrem fethine giriyor ki Efendimiz bir tevazu halinde, devenin üzerine bir secde halinde en ufak kendisine bir hal gelmemesi için Ya Rabbi diyor esas hayat ahiret hayatıdır. Esas hayat Allah'a kul olma hayatıdır. Allah'ın rızasını kazanabilme hayatıdır. Yine Ayet-i devamında Cenab-ı Hak bizden bir gece hayatı istiyor. Sücceden ve kıyama. Geceler mühim çok. Yani bu gecelerde insan ruhunun alacağı çok şey var. Cenab-ı Hak Zümer Suresi'nin Sâdciden kaimen buyuruluyor. Yani gecede Cenab-ı Hakk'ın bir ısrarı var. Çünkü kul gecede kalbi inkişaf edecek, terakki edecek, duyuşları artacak. Nasıl vücudu, uykuya ihtiyacı var bedenin. Ruhun da kemale gelmesi için fani alakalardan kesilmesi lazım. Bunda en güzel vakti gece. Riyadan uzak kalması için zaruri, o da en güzel gece. Fedakarlık ister Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak. Fedakarlık neticesinde oluyor. Sultan Murat'ın o fedakarlığın için bu devam ediyor. Kulun inkişafı da bir fedakarlık neticesinde gece ihmal etmemek. Cenabı bir gece hayatı istiyor. Gecede seherlerde istiğfar ederler buyuruluyor. Yanlarına yataklarından kalırlar, haf ve reca arasında iltica ederler buyuruluyor. İlahi bir davet bu. Yani bir faninin davetini ne kadar bir hazırlanıp gidiyoruz... Bir ilahi bir gece davetine cana ı bir hazırlıkla gitmemiz. Ve bu gece hayatında tevcud namazı var. Efendimiz hiç terk etmedi ve en uzun kıldığı namazlar. Ve gözyaşını döktüğü bir namazlar. İstiğfar var. Ben günde 70 kere, yüz kere istifar ediyorum buyuruyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tevhid ile imanı tecdid edin bu La ilahe bir nefi ile başlıyor. Yani kaptan bir ilahları atma heva hevesini ilah haline getirenleri gördün mü ey peygamber buyuruyor Cenab-ı illallah kalbin Cenab-ı dolması ve bu modeli de gündüze taşıyabilmek salat-ı var Allah ve melekler salat eder buyuruyor çok salat edin tam bir teslimiyetle selam verim buyuruluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşabilir kalbimize oradan bir innikas insiba bir feyiz alabilme bir ruhaniyet tecellisi ve bilhassa bu gece hayatı muhtelif ayetlerde çok ısrarla Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. Diğer bu okunan Fetih Suresinin son ayetinde de Cenab-ı Hak, orada Peygamber Efendimiz'in yanındakiler, Eshab-ı Kiram, sahabiler. Bu sahabi nasıldır? Onu bildirir o sahabiden örnek alma. Düşmana karşı bir taviz yok hiç. Kendi aralarında tam bir İslam kardeşliğini yaşayacaklar merhamet abidesi olacaklar. Allah'ın kendine verdiği nimetleri kardeşleri içinde düşünecek. Bir egoistçe, bir pragmatistçe yaşamayacak. Bir gönül insanı olacak. Mümin yürekleri tek bir yürek haline gelecek. Düşmana karşı da hiçbir tevhitten bir taviz vermeyecek. Cenab-ı Hak Tövbe suresinin 100. ayetinde İslam'a ilk gelen muhacirler buyuruluyor. Onlar aç bırakıldılar, dövüldüler, sövüldüler, öldürüldüler fakat efendiden bir taviz vermediler. Teah Firavun'un sihirbazlığını biliyor Musa aleyhisselamla musabakadan sonra büyük bir iman heyecanı içinde Müslüman oldular, imana geldiler. Firavun dahavelden mukarrepler olacaksınız demişti. Yani Mısır hazinelerini önüne dökmüştü. Onlar ise Kolların, bacaklarının kesilmesine razı oldular. Sırf imanlarını muhafaza etmek. Rabbena efri aleyna Sabrın ve Teffen Müslimin dediler. Esabul Uftut misal veriliyor. Nasıl iman muhafaza edildi? Yasin Sure 2. Sayfada Habibine C misal veriyor. Nasıl iman muhafaza edildi? Ve Cenabat bir tifidi korumamıza. Her an tevhidi korunlu. Tevhid korunduğu zaman Allah'ın muhakkak bir yardımı geliyor. Tecelli oluyor. İşte o 2. sayfasında Habibi Neccar taşlarını öldürürken ah dedi dünya hayat perdeler kapandı. Ukba uh, hayat perdeler açıldı. Ah dedi kavmim dedi Allah'ım bana bu ikramını bilseydi dedi. Kavmine acıdı. Velhasıl işte Müslümanlar düşmanlarına karşı çetin tevhidi muhafaza etme, tevhidi Tevhidi koruyabilme. Kendi aralarında tek bir yürek, tek bir vücut ki merhametli, şefkatli. Ondan sonra onlardan Allah'ın lütfunu ve rızasını talep ederler buyuruluyor. Demek ki mümin daima bir talep halinde olacak. Bir Allah'ın lütfunun talep. Çünkü her şey Allah'ın arzusuna bağlı, iradesine bağlı. Her şey Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Lütfu olmayan ne var ki Cenab-ı Hakk? Demek ki lütuf ve rıza halinde olurlar. Yani her halimizde bir ihsan duygusu. Yani bir Allah'ın rızasını tahsil edebilmenin bir gayreti içinde bulunabilmek. Sen onlarda secde alameti görürsün buyuruluyor. Demek ki onlarda İslam'ın verdiği bir nuraniyet, bir feyiz olması lazım. Namazın getirdiği secde et ve yaklaş. Ya namazın getirdiği o secdenin ve yaklaşmanın bir alameti olması. Nasıl bir buraya gül konuyor, bir çiçek konuyor. Nasıl bu çiçek baktın ki bir ferahlık vermesi için. Demek ki bir müminin de iş dünyası, simasını kıldıran bir ferahlık vermesi lazım. Bir tebessüm halinde olması lazım. Belhasıl Cenab-ı Hak oradan sonra ayet-i kerime, Tevrat'ta ve İncil'de olan bir, Kur'an'da olan bir misali bildiriyor. Nasıl diyor bir filiz çıktığı zaman diyor, ona diyor bahçıvan sevinir diyor. Fakat diyor kafir diyor, onun için şiddeti i artar diyor. Demek ki İslam yükseldikçe Müslümanlar sarak ettikçe, bir İslam yüreğini sergiledikçe bu da katilleri kızdırır daima. bugün çok hadiseler. Cenab-ı Hak da büyük bir mükafat vaat ediyor. Allah cümlemizi bu ayet kelimelerin kerimelerin dahil eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Seyahatimizi mübarek eylesin inşallah.